Evet Açık Radyo'dayız 94.9 ve Açık Radyo'nun şenliği devam ediyor. Onuncu şenlik aslında bu. İlk şenlik olarak başlamamıştı. Ufak bir destek kampanyası olarak başlamıştı. Ama şimdi artık tam anlamıyla yaygın baya dinleyicileri de içine alan büyük bir olay haline geldi. Bu bizi sadece mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Ve dinleyicilerimiz de bizden muhtemeldir ki bir sayı bekliyorlardır şu anda Aa, evet. e, çünkü e, 12'ye kadar 30 kişinin peşine düşmüştük ki gün hedefini 130 hedefini tutturalım diye e, her zaman yaptığınız gibi tuhaf tuhaf bir şekilde yani gerçekten bu akıllara ziyan bir durum oluyor zaman zaman yine 30 kişi bir kişi geçtiğiniz 31 desteğe ulaşmış olduk Sabahtan bu ana kadar teşekkür ederiz günün kalanına birazcık daha rahat bakmamıza sebep olduğunuz için bütün destekler için çok teşekkürler Çok size. teşekkürler ve şimdi açık addığını dinleyicilerinden destekçilerinden Kemal yazganla. Beraber, hoş geldiniz Kemal Bey. Çok hoş teşekkür geldiniz. ederim. Çok heyecanlıyım. Yine burada olmaktan ve çok mutluyum. Biz de öyle. Hem yeni yerinizden dolayı, hem e, inanılmaz bir şey. Umarım e, başarılı bir şeyimiz olur, desteği katkımız olur. E, varlığımızla e, Açık Radyo'nun varlığına bir katkımız olursa çok mutlu oluruz. Taş ama evet, yani. biz de sizi burada görmekten geçen sene de hmm. beraberdik ki çok böyle adeta gelenekselleşiyor ve çok mutlu ve onur duyuyoruz. Mutlu oluyoruz ve onur duyuyoruz Kemal Bey. Çok teşekkür ederim sağ olun. Siz bir süredir burada mıydınız yani İmroz'da? Şimdi şöyle Evet. bir 2 3 ay kadar bir aralık verdik İmroz şeyimize. İstanbul'da bazı özel işlerimiz kaldı ama artık bitti yani 1 Nisan itibariyle. ...şimdi Açık Radyo'da iki programdan sonra... ...özgürüm artık... Ee, ...İmroz'a döneceğim... Ee, ...bu günleri bekliyordum yani... ...ve şeye, duvara bir... E, ...mart ayı boyunca bir takvim koydum... ...duvar takvimi koydum... ...duvar takvimine her sabah... E, ...iş gelir gelmez ona bir kocaman bir çarpı atarak... ...güne başlıyordum... O ...mart ayı bitti yani şu anda artık... Evet. Ee, şimdi ...İmroz günleri başlıyor. başlıyor ...gözünüz aydın... Yani. ...bu arada e, İmroz'la ilgili... ...zaman zaman... ...haberlerde okuyoruz... Ee, evet. ...kimi zaman... ...iç karartıcı... ...kimi zaman da umut verici evet. olarak... ...devam evet. ediyor, orada dostlarımız... Evet. ...ve tanıdıklarımız da var... ...sizin gibi... Ee, ...ama işte bir otel... Evet. Evet. ...illegal bir otel... Evet. ...yapılaşması vardı, çok... Evet. ...mücadelesi de verildi... Evet. ...son durum nedir... Ee, ...şu anda... E, ...rusat falan da iptal edildi... E, ...her şey yani şu anda... E, ...problem yasal anlamda her türlü... ...şey bitti otelin... ...yıkım iyiliğini... ...fakat uygulamada e, herhangi bir hareket yok... ...yani kirimitleri falan yaptılar... ...yani sanırım... ...yani uygulama yok yani. yani... ...yasalarla ilgili problem bitti... Evet herkesin gözünün içine baka Aa, baka... Öyle, öyle, evet, ...illegal ya, ya, ya. bir evet, evet, otel yaptılar... He. Öyle oldu evet öyle oldu... ...aslında bu biraz da şey işte... ...yani gördüğünüz bir güzelliği e, gördüğünüz bir güzelliği başkası da görsün istemiyorsunuz. Yani o güzelliğe hemen sahip olmak ve insanlar onu sahiplenmek istiyorlar. Yani e, daha sonra ilgili bir şey yok. Bu, bu insan varlığı ile ilgili bu kadar böyle e, her şeyi yok edercesine gelişim adı altındaki bu hareketin herhalde mantığı böyle. Yani biz de işte ne kadar basit yaşayabiliriz, ne kadar basit şeyler yapabiliriz peşindeyiz. Yani işte Böylece e, hayata onlarla farklı bakışımızın esas kaynağı bu yani. Evet ama yani ciddi bir hem hukuki hem evet. de baya e, yurttaş mücadelesi olarak evet. evet. devam ediyor ve evet. sonuçta ancak bu şekilde ısrar ederek, bastırarak ve izin vermeyerek evet. halka aklı olan, evet. hukuki olanın evet. e, sağlanması için mücadele ediyoruz. Bazen çok zor oluyor tabii ama çok, çok uğraştılar yani çok uğraşıldı. O maddi manevi inanılmaz bir e, çaba gösterildi. Ama yasal anlamda sonuç ulaşıldı fakat pratikte henüz daha bir şey yok. Yıkım falan yapılmadı yani. Evet bunu sık sık biz de duyurmaya devam edelim. Evet. Sizin aracılığınızla orada evet. tanıdığımız daha evet. önce de söylediğim gibi avukat arkadaşlığımız evet, evet. da var mesela. Evet evet evet. evet. Ee, ve e, takip edeceğiz işte ve evet. bu, bir de şimdi geri dönsün yani Rum e, vatandaşlar ve Ermeni e, vatandaşlar da geri dönsün diye bir çeşit... E, çağrı benzeri şeyler de yapılmaya başladığını evet. görüyoruz resmi makamlardan. Evet. Bu da olumlu karşılanması gereken ne kadar güven verici tartışılabilir ama yine de böyle bir şeye e, her türlü eski yaşamlarına dönme garantisini nasıl veriyorlar bilmiyorum ama geçmişte yaşanan e, oldukça acı ve büyük kayıplar verilen deneylerden sonra böyle bir ...geri dönüş çağrısının verilmesi bile... Evet. ...önemli geliyor bana. Bence de çünkü... E, ...okul e, vardı, yıkık bir okul vardı... ...o yapıldı. Evet. O, okula, okul eğitimi açıldı. Şey olarak şimdi, şeklen... E, ...yasal anlamda falan her türlü izinde verildi. Fakat ufak bir problem var, çocuk yok. Yani bunu evet. tabii... E, çocuk okuyacak çocuk yok. Okuyacak çocuk yok. Çünkü çocukların orada yaşayaması... ...genç insanların orada yaşıyor olması lazım... Oradaki benim komşularımın yaş ortalaması 82, 83 komşularım evet. var. En ee, yani şeyi, şu zaten adı da yaklaşık 200'den yüzden daha az e, Rum kaldı. E, ve tabii ki bir her gün çok büyük hızla e, azalıyorlar. Şöyle bir olumlu türü, e, durum var. Tam benim yaşıtlarım, yaklaşık 60'lı yaşlardaki insanlar... Ee, çocukluklarını e, İmroz'da geçirmişler. Sonradan da oradaki politika değişikliğinden dolayı adayı terk etmek zorunda kalınca e, kendilerine bir yaşam kurmuşlar işte e, ada dışında. Şimdi onlar hepsi emekli oldular. E, ve, e, tekrar geri dönen beş altı kadar aile var. E, yaklaşık olarak yaş şeyi gençleşti göreceli anlamda. Yani böyle evet. bir beş altı tane aile tekrar geldi. Orada emekli olmuşlar. Buraya geldiler, yerleştiler ve ...kaldıkları yerden hayatlarına devam ediyorlar... ...gene tarla, bağ, bahçe... ...işlerine uğraşıyorlar filan... Şarapçılık da yapıyorlar... ...ve ben de başladım ona... Evet harika... Evet geçen sene bir arkadaşım var... ...Doktor Ahmet... ...geçen sefer de aynı arkadaşımdan söz etmiştim... ...bugün gelecekti fakat o randevularını iptal edemedi... ...ona da sandalyesi boş kaldı... Ona mesaj gönderelim... <gülüyor> Ee, Günaydın diye. Evet. Günaydın. O, o onun şeyi var. E, o şarap meraklısı. Yıllardan beri şarap yapıyor, üzüm alarak. Şimdi biz kendimiz diktik. O da dikti. Ben de diktim. Birlikte e, birkaç yıl sonra şarabımız olacak diye umuyoruz. Aslında bunun yolculuğu güzel yani şaraptan evet. çok. Onun yolculuğu önemli yani. yani Yolculuk. Hayat. Macerası evet. O yani. Evet, Yolculuk terimi de fevkalade. Evet. Şimdi bizim orada e, bu arada ben e, bizi dinleyen ben mesaj da çekmiştim arkadaşlarıma e, haber de göndermiştim. Onlar belki de e, 0212 343 41 41 e, aramayı konuşmadan sonra da arayabilirler ya da e, muhabbetten sonra da bir acil evet, girmek istemiyor olabilir. Evet, olabilirler. Belki Kemal. de e, şey telefonlar herhalde artık. Yok ben tekrar evet. taktım. E, siz sürprizine baş sürprizinize başlarken telefonun fişini çekeceğim. Şu anda takılı. Evet. Şu, şu an... anda gelen destekleri duyabiliriz. Duyabiliriz. Evet. Yani şu anda duymadığımız öyle destek demek ki sonra gelecek. Bilemiyorum artık. E, ve acikradio.com adresinden de e, 0212 343 41, 41 adresinden de desteklerinizi e, gönderebilirsiniz. Evet Kemal Bey siz e, valla bu ada maceranızı çok iyi yapmışsınız. Adadan da internet neyse ki tekrar ufak evet. bir e, evet, evet. kesintiden sonra birkaç bize asırlar gibi gelen uzunlukta evet. bir ...internet bağlantısı kopukluğundan sonra... ...tekrar internet üzerinden yayın yapabildiğimiz için... ...siz de İmroz'da rahatlıkla dinleyeceksiniz evet. diye... Evet. ...ümit ediyoruz. Ee, bize oradan e, geçen sene de udunuzu dinletmiştiniz. Doğrusu çok tadı da damağımızda kalmıştı. Şimdi tekrar bize ne çalacaksınız... ...ne icra edeceksiniz onu soralım. Şimdi ben önce... E... Bir küçük bir e, ön bir şey söylemek istiyorum. E, bizim e, Timolyon diye bir kemancı dostum var. İmroz'da yaşıyor. Daha doğrusu yarı zamanlı. Aslında Atina'da yaşıyor kışları. Yazları da e, İmroz'da yaşıyor. E, o adanın tek kemancısı şu anda. Yani ve adadaki bütün e, müziklerin bilen canlı şey. Yani öyle söyleyeyim bir arşiv. ...hem icra etme açısından... ...hem de bir, bir, bir bilgi... şey açısından... Ee, ...şimdi o benim için çok büyük bir... E, ...kaynaktı ve ben... Hem, ...hemen haftanın iki ya da üç günü... ...Mosiket'e atlayarak yakın köy... ...aşağı yukarı yedi sekiz kilometre aramızda... ...giderek... E, ...ondan ders aldım... ...bana e, dersler verdi... E, ...bu o yöre... ...müzikleriyle ilgili... E, ...önce onun seslerini ben... ...telefona kaydediyorum... ...sonra... ...eve gittiğim zaman biraz onu defalarca dinleyip... ...nota yok ama o daha çok pratikten şey yapıyor... ...yani kulaktan... E, ...söylediği bir şeydi... ...ondan sonra... Alaylı yani... Al Mektor. Evet alaylı Mektor. ama beş yıl... ...çok küçük yaştan beri ve devam müziğin içinde... Bu, ...bu insanlar inanılmaz müzik ve eğlence meraklıları... ...ve çok çalışkanlar ve çok da eğlenmeyi... Ve ...yani hem çalışmayı hem eğlenmeyi... ...hepsini de dengeli ve şey yapıyorlar... Ee, ...tabii anlattıkları şeyler var yani neler... ...onlar tabi ben bazıları tanık olmadım onların... ...çünkü insan kalmamıştı. Şimdi... E, ...geçen seferinde şeyden söz etmiştik... E, ...bir konservatuar vari... ...bir müzik eğitimi yapan bir yerden... ...söz etmiştik evet. size. Şimdi... E, ...adada yaklaşık sekiz tane köy var... ...her köyün iki ya da üç tane... E, ...orkestrası var. Yani... E, köylerde ve bir köyde üç dört tane böyle grup var öyle söyleyeyim. E, kahvelerde her grup başka bir kahvede eğlence yapabiliyor. Yani aslında müzik onların e, icra etme anlamında da tamamen çocukların falan da e, merak ettiği ve çocukların da böyle bir rol model olarak her çalan insana özendiği bir şey. Ve bunlar tabii eğitim de alabiliyorlar. işte yakın e, Dere Köy'deki o e, Ginginatos'lu ...Dinginatos diye bir şey... ...hem besteci aynı zamanda... ...klasik keman ve diğer Santurdest'lere falan veriyor. Şimdi... E, ...bu e, şey... ...bizim e, Timoleon ...aslında o şeyden geçmemiş. Timolyon e, yalnızca meraklı... ...ve e, o kadar böyle bir eğitimden geçmemiş. Dediğiniz gibi alaylı. E, ve... ...bizim köyde yaşıyor. Zeytinliköy köyde bizim köyümüz. E, Hayat Odori. Orada yaşıyor... ...yirimli yaşlara kadar... ...sonra Tepeköy dediğimiz... ...köydeki Maria ile evleniyor ve... ...ondan sonra Tepeköy oluyor... ...öyle hani... ...bizdekinin tam tersini onlardaki... ...evlilikte bizde gelin alınır... ...onlarda damat alınıyor... ...yani sistem öyle... Hanım, köylü. hanım, hanım, hanım köylülük orada... ...yani biz geçerli evet, olan şey... Olan evet. Evet. ...öyle enteresan bir şey var... Şimdi e, Timoleon'a gidiyorum. Bana önce e, çalıyor, söylüyor ve ben onu telefonuma kaydediyorum. Sonra e, gece çalışıyorum, birkaç sefer dinliyorum falan. Ertesi gün gidiyorum ona e, icra ediyorum falan. Tamam diyor. Sonra bir parça, başka parçaya geçiyoruz. Fakat bunları söylerken bir de hikayesini anlatıyor her şarkının. Şimdi çalacağım e, şeyin Topino diye bir e, şarkı var. Bu Gotopino ben içiyorum... ...diye başlayan bir e, şarkı... ...ben içiyorum diye başlayan şarkının devamının ne olacağını... ...tahmin edersiniz zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi... E, ...şarkıyı anlatırken... ...bir de bana şey söylüyor... ...dedi ki... E, ...bu dedi şarkıyı dedi... ...önce çaldı... ...bu e, şarkıyı herkes bilir dedi... İmuyoruz, ...herkes bilir dedi... ...sizin dedi benim komşum var ev 9 ...hemen bir yaşayan... ...86 yaşında şimdi şu anda... ...Allah uzun umur versin... <gülüyor> Ee, ...Evdoksiye'yi da çok iyi tanıyor... ...çünkü bizim köyde büyüdüğü için... evdoksiya çok iyi bilir... ...bunu çok iyi söyler dedi... evdoksiya çok iyi bilir... ...arkasından da şunu söyledi... ...Evdoksiye bilir... ...duvarlar da bilir dedi... ...şimdi <gülüyor> duvarlar da bilir... Lafı ...beni böyle... ...yani inanılmaz etkiler... ...duvarlar da bilir ne demek yani... ...duvarlar da bilirdi ki bu... ...bu sözdeki şey... ...böyle bir içerik falan... ...beni böyle bir şaşırttı falan... ...duvarlar da bilir... Ee, aslında daha sonradan e, e, şu, yani o bir sürü anlama geliyor. Yani beni ilk e, kulağıma çarpan bu şarkılar o kadar çok söylendi ki duvarlar bile öğrendi. Yani bırakın insanlar o kadar çok söylendi duvarlara bile işlendi anlamı taşıyor gibi ilk geliyor. Ondan sonra da başka daha böyle bir son duruma yönelik olarak bazı hüzünlü vardı e, yaptı bana. Artık insanlar söyleyemiyor ancak duvarlardan dinleyebilirsin. Yani söyleyecek insan kalmadı... Bir tek kaynak olarak duvarları e, da hani dinleyebilirsiniz gibi de böyle bir şeyi var. Yani nereden hangi anlamıyla bakarsanız bakın e, insanı çok etkileyen bir. Ama bunu çok böyle doğaçlamadan söyledi. Bir anda söyledi. Ben son telefon kayıtlarını da daha sonradan dinletirim. E, şimdi bu duvarlarda bilir, bilge lafı. E, sonradan Katina Karanikol diye bir komşumuz da ona sordum. Dedi ki. Bu yani çok söylendiği ve çok tekrarlandığı ile ilgili bir şeydir. Bizde çok bu deyim olarak çok kullanılır bunu. Hani e, beni çarptı ama onlar için çok sıradan bir deyimmiş o. Yani bir şeyin çok tekrarlandığını anlatan bir e, esprisi varmış. E, şimdi bu Go Topina şarkısını ben bir e, icra etmeye çalışayım. Ve e, Timölyon de bana e, bu tabii şarkı öğrenmelere devam ettik biz. Yani benim yaklaşık olarak... 70-80 kadar şarkıyı e, çaldık, söyledik. Beraber de çalıyoruz zaman zaman. Yan yana geldiğimiz zaman ufak tefek elencilerde falan da. Onunla beraber e, bu e, ve adanın şu anda son kemancısı. Başka kemancı yok. Yani diğerleri hep bu alaylı, mektepli olanların falan hepsini kaybettik. Ve ben bunların çoğunun kemanlarını da dinledim. E, yani şu andaki e, şey e, bir tane elimizde e, Timuriyan Çaknes var. O da Mayıs ayında gelecek İmroz'a büyük bir hasetle buluşmayı bekliyoruz birlikte. Şimdi ona da buradan selam söylemiş olalım. Evet, ee, çok, evet. Günaydın diyoruz, çok günaydın diyoruz Timur'a. Günaydın evet. Şu anda bizi duymuyordur o hatunada. Ben bu kayıtları ona vereceğim sonra. <gülüyor> oradan dinleyeceğim. <gülüyor> Orkizame o kozmastiyye isat anne A ne vazetismises fredismises Kateveni o vereses oreses Arhizun ta para patimata Ketotes piavles Arhizum tha para pa fima Size ağzınızda, teşekkür ederiz. Bu, e, bu e, ben içiyorum diye Evet, şarkı. Go Topina ben içiyorum go diye topuna. başladı. Timor da bir selam gönderdik, ama benim bu kadar e, acemi çaldığımı hiç duymamıştır o. E, o <gülüyor> burası <gülüyor> başka ben. bir e, şey. E, bugün biraz daha heyecanlandım. Nedense o yüzden ki tecrübeli sayılırım geçen sefer. evet. Mi? <gülüyor> Ama bir sonraki yörede <gülüyor> acımı sayılırım yani Onu siz biliyorsunuz, biz anlamadık. <gülüyor> <Pekir. onu. gülüyor> Vallahi çok aslında e, doğayla da iç içe yaşamanın verdiği de bir şey var. Yani çok insanı genç tutan da bir tarafı ol, olmalı bütün bunların. Yani bahçe ile uğraşmak bir yandan. Şu yani, adada 8 sekiz, köyün 8'inin de orkestrası olması e, müthiş bir şey yani. Yok her birin yok her bir köyde İnköy'in büyüklüğüne göre ikişer, üçer tane de var. Yani yalnız Öyle tek mi? bir tane falan dedi yani. Evet. Ve inanılmaz Timolyan şey hikayeleri anlatıyor. Yani böyle tevatür bize gibi gelen böyle e, şeyler anlatıyor. Bu e, inanılmaz şeyler var. Mesela bir, bir e, e, e, Naso diye bir e, trompetçi hikayesi var onun Timolyan'ın anlattığı. E, Naso e, bir kolu yok yani hiçbir kolu yok. kolu tamamen kopuk öbür, öbür eller gidik bir tane bir parmağı bir de yarım parmağı var yani sekiz buçuk parmak yok mesela bir de kol yok öyle söyleyeyim ve trompet, trompet çalıyor ve trompeti de böyle bir e, sistem yapmış böyle kendi üç ayaklı bir ahşaptan bir şey yapıyor. Onun üzerine trompet bağlıyor ve bağ şey yap o bir buçuk parmakla üç valvi e, evet onunla inanılmaz ve etduksiyi anlatıyor hepimiz çok ağlardık diyor onun o e, çalma o bir de o pozisyonda çalmanın da getirdiği bir şey var çok da öyle hani öyle yarım parmaklı gibi çalmıyor yani mükemmel çalıyor ama. On, hani ...on parmağın yaptığını bir buçuk parmakla yapıyor. Ulan böyle bir şey. Müthiş bilgi. Bana da e, insanın aklına... ...şeyi getiriyor tabii. Cangor e, Einhardt gitarist... ...o da e, çingene gitarist... E, yang, ...yangında... El, ...eli de yanmış. Çadırları yandı zaman büyük bir yangında ve ona göre yeni bir teknik geliştirmiş eksik parmaklarla dünyanın evet. da en büyük gitar virtüözlerinden biri evet. olarak biliniyor hala böyle <gülüyor> çok azimli olunca insanlar müthiş şeyler yapabiliyorlar yani. Şimdi bu şeye gidiyor Çanakkale'ye gidiyor şeyi bittiği için trompet yeni bir trompet almak için ve e, mağazaya gidiyor diyor ki ben diyor bir trompet istiyorum diyor. Mağazacı bakıyor kim çalacak diyor. Ben çalacağım diyor. Şimdi mağazacı bir daha inciriyor falan. <gülüyor> Sen mi çalacaksın diyor. Evet ben çalacağım diyor. Sen deli misin diyor. Timolyan böyle anlatıyor. Onun için ben onu anlatıyorum. Nasıl çalacaksın diyor. Ben çalıyorum falan diyor. <gülüyor> Çal diyor sana bedava vereceğim diyor. Bir şey böyle bir şeyle. Meydan ok Meydan okuyor falan. E, tabii çalıyor Naso ve e, trompeti bedava alıp götürüyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne adı? Naso. Naso, Naso, Naso. aslında Atanaşın, Atanaş'tır bunların kök adı. Onlara böyle değişik hani onların belli bir bölümlerini o Atanaş'ın söyleyerek işte orada bir herkes Atanaş isim günleri falan olduğu için öyle o Naso diyor. E, kimisi Atanaş'ın tamamını kullanıyor falan evet. böyle bölümlerini kullanıyorlar böyle bir şey var. Nasıl götürüyor trompeti yani. Tabii. Ve <gülüyor> e, e, e, e, e yaklaşık 20 yıl önce falan da kaybettik onu yani. Yok şu an yaşamıyor. Yani. Evet. Vallahi müthiş hikayeler Kemal Bey. <gülüyor> günün birinde açık radyo topluluğu olarak sizin e, ziyaretinize İmroza gelmeyi planlamıyor e, değiliz. Öyle görmütüyoruz. Yani bir gerçekten ki gerçekten. yani Vallahi Beryalık. yani bu bu bu bu, bu insanların kaynaklarının da kaybolma şeyi var. Yani bit milyon her bütün canlılar hep ölümüdür ama sonuçta ...herkes bir sonuçta finale yaklaşıyor... ...yani insan hala daha... ...yarıya geçmediğimiz gibi bir kanıya kapılsak da... ...buna herkes gülüyor yani... ...sonuçta <gülüyor> bu, bu böyle bir şey... Ee, evet. ...evet... ...vallahi çok... Uh, ...mutlu oluyoruz sizinle de her sene... ...en azından bu vesileyle... ...bir araya gelmekten... Evet. ...Kemal Bey çok teşekkür ederiz... Çok teşekkür ...sen teşekkür ederiz ederim. hakikate... ...yağ ee, olun... ...yani, yani bizi, bizi haberdar edin... Ee, İmroz'daki her türlü gelişmeden de evet. e, ve sürekli olarak temasla kalalım. Bakarsınız evet yani Timon Rayan'dan evet. sizi dinlemeye de evet mutlaka, mutlaka gelebiliriz. gelebiliriz. Evet Tim, Timon ya ama bu, bu... E, Şimdi e, çıkarken de hem sizin sesinizden destekçilere bir evet. e, şeyi duyuralım. <gülüyor> Telefonu da taktın herhalde. E, e, herhalde. Şey taktık. Fişi, e, taktık, fişi e, taktık. Telefonun evet. fişini. Ee, ve e, Kemal Bey... E, ...siz bize bir de... ...müzik getirdiniz... ...ne dinliyoruz? Ee, ben e, Sezen Aksu... ...Ara Dinçiyan ve... ...Merel Okay'ın birlikte... E, e, ...Ara Dinçiyan'ın bestesi... ...Sezen Aksu'nun ve Merel Okay'ın... ...birlikte sözlerini yazdığı... ...ve icra ettiği... ...evet... Yine mi Çiçek? Vokalde <gülüyor> de Cihan Okan. Evet, Cihan, Cihan Okan'la Okan beraber. İnanılmaz... E, şu andaki benim şeyimin içinde oturan bir... Yani yüreğimde e, canlı yaşayan bir müzik olduğu için... Geçenlerde e, şeye gittim... E, Sezen Aksu'nun bir konserine gittim. Aradink Cihan'la beraber. Evet. Orada <gülüyor> falan söylediler. Çok canlı canlı izleme fırsatı da buldum onun için paylaşmak istedim yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben İmroz'daki de. herkese de selamlarımızı iletin evet. lütfen. Ve lütfen bir de e, evet. siz telefon numaramızı söylerseniz evet. destek hattı evet. için. Açık Radyo'nun destek hattı 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Hepinize e, yaptığınız ve yapacağınız destekler için çok teşekkür ederim. Açık Tadyo'nun yaşaması için e, bağımsız ve bu güzel seslerin e, sonsuza kadar sürmesi için desteklerimize ihtiyacı var. E, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Osuz tamam. yine.